açık radyo övresi AçıkRadyo.com ve açıkradyo.com.tr hepsi var internet üzerinden de haberleşebileceğimiz ve dinleyici destek projesi özel yayınımız 10. yılında inanılması güç gibi görünse de on, yani 9 yılı geride bıraktık. Hatta 10. yılında 7 gününü de geride bırakmak üzereyiz ve Şimdi Rasim Öztekinle beraberiz oyuncu, aynı zamanda gazeteci, yazar ve gaz başka özellikleri de var. <gülüyor> hoş geldiniz. Çok teşekkür geldin. ederiz geldiğiniz için. Ee, bir kere hayırlı olsun diyorum. On, Sağ olun. Yıl, on yıl kolay değil. Ee, <gülüyor> bizim gibi bir ülkede on yıl yayıncılık yapmak oldukça zor bir şey. Üstelik bizimki e, radyonun da 18. yılı. Bu e, destek projesi ha, destek benzersiz proje, tabii, tabii. olan şeyi 10 yıldır yapıyoruz. Hı, o zaman daha da kolay gelsin. Evet. Daha da kolay gelsin. Yani, <gülüyor> daha da kolay gelsin. Ee, bu arada e, gazeteci dediniz bu e, çok sevindim. Onurlandırdınız beni. Evet, ee, Evet, ben basın yayında okudum ama çok gazetecilik yapmadım aslında. Ee, bir ara Akşam Gazetesi'nde yazı yazıyordum. Evet, onu hatırlıyorum. Ee, yazmamın nedeni de çok iyi gazeteci olmam değil. O sırada Rasim Öztekin olmamdan kaynaklanan <gülüyor> biraz da e, esprili bir kalemim vardı. E, mizahi bir kalemim vardı. Dolayısıyla ee, bir 5-6 sene kadar orada yazdım. Fakat bayağı bulaştım ben o işe. Ee, bayağı hoşuma gitti aslında yazmak. Ee, çünkü e, tiyatro gibi bir şey yazıyorsunuz ve hemen o, o gün e, tepkiler alıyorsunuz. Tiyatroda da öyle bir güzellik var. O, oynuyorsunuz. Oynarken tepki alıyorsunuz. Aslında bana tiyatronun en cazip gelen taraflarından biri o. Ee, dolayısıyla gazetecilikte de onu yaşadım. Fakat ben ...yönetim değişti... ...beni kovdular... ...yani ilk kovulanda ber oldum... ...demek ki o sırada... ...2001 krizi olmuştu... ...tek suçlu ben görüldüm herhalde... ...beni kovdular... ...rahatlayacaklarını zannettiler... ...sonra başka bir gazeteye geçtim... ...orada da yönetim değişti... ...yine beni kovdular ilk... <gülüyor> yönetim değişince ben kovuluyorum. Neden? Bilmiyorum tek suçlu ben yani gitmeyen şeyde tek suçlu ben. Yani o çarka çok mal sokan herif olarak görüyorlar herhalde beni. Şunu atalım ve hemen rahatlayalım psikozuna giriyor yeni gelen yönetim. Ee, onun için sonra artık kovulmamak için başka gazeteye girmedim. Evet. Ee, neden gazeteci saymıyorum dediniz kendiniz zaman? Yani şöyle e, ben gazetecilik dendiği zaman... Ee, aslında her meslekte biraz öyle e, düşünüyorum. Gazetecilik dendiği zaman bu işin e, mutfağından başlamak lazım. E, bu işin işte muabilliğinden başlamak lazım. E, tiyatroda da nasıl öyle düşünüyorsam, e, şeye ayrımı hiçbir zaman yapmam tiyatroda. E, bu konservatuarlı, bu okullu, bu değil. Ama mutlaka birilerinin bir ustaları olması lazım. Bir usta çırak ilişkisi olması lazım. E, okullu olabilir ama okullu olmasa da usta çırak ilişkisi. Alaylıysa da usta çırak ilişkisi olması lazım. Bir yerlerden gelmiş olması lazım. Birdenbire oraya atanmaması lazım. Ee, Bakın telefonlar e, sizi... Bunlar destek telefonları. Destek telefonları. telefonları. Onun mi? için evet. açık tutuyoruz kusura bak. Çok ya. güzel. De destek geliyor demek Evet işte, destek geliyor. Ee, çok sevindim. Ee, dolayısıyla e, onun için kendime çok gazeteci diyemiyorum. Sadece esprili kalemi olan bir e, yazar diyebilirsiniz ama gazeteci bayağı iddialı bir laf. <gülüyor> Ve işin ilginç tarafı tabi e, demin e, söylediğiniz önemli bir şey de şimdi bizi iyice açığa çıkartmış oluyor yani usta çırak ilişkisinden geçmenin mutfağından geçmenin çok önemli olduğu bir yerde biz tuttuk oğlumuzun aklına uyarak hayatımızda ayağımızı atmadığımız bir yere radyoya e, program yapmaya değil kurmaya da girdik ben 50 yaşındaydım üstelik bu <gülüyor> başladığım zamanı. <gülüyor> rezalet yani. <gülüyor> ama e, şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki e, bu yaptığınız tabii bir radyoculuk ama siz biraz da kendinize güvenmişsiniz ki böyle bir şeye girmişsiniz. Ve e, eğer zaten bu işi götüremeyecek olsaydınız 18 yıl gitmezdi. E, ben yine tiyatrodan örnek vereceğim. Bugün bana soruyorlar. ya e, Rasim Bey işte bu e, şu anda hangi oyuncuyu beğeniyorsunuz, hangi genç oyuncuyu çok iyi görüyorsunuz, iyi oyuncu olarak görüyorsunuz, ben onlara şunu diyorum. Şu anda hiçbir şey söyleyemem. Eğer 10 yıl sonra, 15 yıl sonra on arkadaşlar varsa o zaman konuşuruz. Yani sürekli olmak çok önemli. Evet, istikrar, ee, değil. evet sürekliliği yakalamak e, yani bir rolle iki rolle e, bir şeyler yapabilirsiniz. Bugün artık e, çağımızda demeyeyim yani e, teknoloji o kadar ileri ki hiç oyuncu olmayanı bile e, kamera oyuncuymuş gibi gösterebiliyor. <gülüyor> evet. E, sadece e, bir bakışla oyuncu olabiliyorsunuz. Ne güzel baktı deniyor. Hayır kameranın açısı güzel o sırada da ondan. Yani dolayısıyla e, bir iki işle bir insanın oyuncu olduğu ortaya çıkmıyor aslında. Eğer o arkadaşlar 15 sene sonra da varlarsa hala bu işten ekmek yiyorlar diye düşünüyorum. E, o zaman e, ha evet arkadaşlar bu arkadaşlar önemli bir yerde diyebilirim. Evet e, bu çok bizim de zaman zaman doğrusu düşündüğümüz ve biraz da hayretle arkamıza bakarak nasıl oldu nasıl yaptık filan diye yaparak öğrendiğimiz bir şeydi ama e, çok önemli bir nokta söylediğiniz istikrarlı tutarlı istikrarlı bir çizgi tutturup İstikrarın bunda sabah edelim. Tabii bir de e, kendini geliştirme ee, sürekliliğin yanında kendini bir sürekli olarak geliştirmesi de gerekiyor. Yani her rol aslında bir oyuncunun bir engeli. O engeli aşması gerekiyor. ya yani engelin yanından geçmemesi gerekiyor. Üstünden atlaması gerekiyor. Ee, dolayısıyla da hem istikrar hem de kendini geliştirme. Bir merdivenden çıkış ama ağır ağır çıkmak her zaman için e, daha iyidir. Evet yani sürekliyi sağlamak sen ne diyorsun aslan bu durumlara bir Tabii ki Oyuncu katılmamak. ve yönetici de oldun artık. Ee, evet, yani katılmamak. Yönetmen diyeyim. Katılmamak mümkün değildir Asım Bey'in sözlerine ve kuşkusuz deneyim olarak benden çok daha yukarıda, benden çok daha önce mesleğe başladığı için benim için son derece öğretici bir program oluyor. Bunun için de çok teşekkür Hoşçakalın. ederim. Belki minicik bir şey eklemek de fayda olabilir bu söylediklerinizin üstüne. Ee, Tıpkı Açık Radyo'nun yapısı gibi siz gelmeden sabahleyin daha doğrusu bunu çok konuştuk. Açık Radyo'nun şöyle bir alışkanlığı var. Merak ediyor, her şeyi merak ediyor ve her şeye bu gözümüzün önündeki bir şey dahi olsa bu ne, şimdi bu ne sorusunu sorarak başlıyor. Galiba bu anlamda da oyunculukla da ciddi bir koşulluk olduğunu düşünüyorum. Yani bize her yeni rol asıldığında ya da her yeni rolle karşılaştığımızda... Okulda ya da dışarıda ya da diğer deneyimlerimizi, oyunculukla ilgili öğrendiğimiz her şeyi sıfırlayıp Amerika'ya her seferinde yeniden keşfetme çabasına düşüyoruz. Ve başka bir heyecanla, elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı bilmeden, o bilmiş olduğumuz tonlamaların hepsini unutarak sıfırdan tekrar öğrenmeye çalışarak bir prova sürecine giriyoruz galiba. Bu da merak duygusunu pekiştiren ve insana, oyuncuya ya da radyocuya iyi gelen bir şey oluyor herhalde. Tabii ki. Yani aslında oyunculuğun en güzel taraflarından bir şu. Ben, ...ben öyle görüyorum ya. Ee, her rolde... ...her oyunda başka bir tipi oynuyorsunuz. Dünyanın hiçbir insanında... ...böyle bir lütuf olamaz hiçbir insanına. Yani bir gün... ...çok zengin bir adam oynuyorsun. Ertesi gün... ...çok fakir bir adam oynuyorsun. Bir gün polis oynuyorsun. Bir gün... ...başka bir şey oynuyorsun. Sokak serserisi şey. oynuyorsun... Ve bunları aslında oynarken de o duyguyu yaşıyorsun. Yani aslında biz çocuklar gibi oyun oynuyoruz. Evet. Nasıl kovboyculuk oynardık küçükken. Nasıl kendi aramızda senaryolar yazıp onları oynardık. Ve biz, çok inanarak. Evet. Tabii ki. Ve biz bunu oynuyoruz. Ben bu bakımdan mesela mesleğimi çok seviyorum. Ben şimdiye kadar her şey oldum aşağı yukarı yani <gülüyor> olmak istediğim şeyler de vardı içlerinde, olmak istemediğim şeyler de vardı ama hepsine oldum sayılır. E, dolayısıyla bu çok bence keyifli bir şey. E, i̇şte eğer eğer her önümüze gelen rolü bu dediğim biraz önce söylediğiniz gibi algılarsak ve alırsak, Ha, o zaman evet araştırmaya giriyorsun. Neden, neden, neden, neden? Nedenlerinle beraber o rol çok daha zevkli bir hale geliyor. Çok daha uçlarına gidiyorsun, çok daha derinliklerine gidiyorsun ve daha zevkli bir hale geliyor. Ve e, bir çocuk olarak o oyunun tadına varmaya başlıyorsun. E, daha kafanda oturttuğun bir tip çok daha güzel nüanslar yakalayabiliyorsun o zaman. Ee, ve kendi içinde oynamayalara başlıyorsun ki bence bir oyuncu olarak benim en tat aldığım zevk aldığım bir şey yani mesela tiyatroda da öyle yüzüncü oyunda bir şey buluyorum çok keyifleniyorum çünkü ya evet bu herif bunu yapar diyorum mesela içimden o bana çok keyif veriyor betazeliyor ve evet. evet. senelerce de <gülüyor> aynı oyunu yani yıllar yıllar oyna, oynarken bundan sıkılmamanın da sırrı da şu söylediklerinizde evet. olmalı yoksa ben çünkü dışarıdan <gülüyor> Şimdi yani bize Aslında en çok sorulan koyuyoruz. soru odur ya. Her gün aynı oyunu oynamayı sıkılmıyor musunuz? Evet. Yani Aynı oyunu oynamıyoruz. Evet. evet. <gülüyor> aynı oyun değil çünkü her gün başka oynuyoruz. Bir kere en azından rakibimiz değişik. Kim? Seyirci değişik. Evet. Yani seyirci aynı seyirci değil ki her seyircinin kendine göre bir tansiyonu var, bir duruşu var, bir beklentisi var. Dolayısıyla biraz seyirciye göre de oyunu yoğuntuyorsunuz. Seyirciye göre de alıştırarak sunuyorsunuz. Onun için biz aslında her zaman aynı oyunu buluyoruz. Bu yapıyoruz. farklı rollerden biri de şu sıralarda şey değil mi Rasim Bey? Seksenlerdeki ağırlığı, ağırlığı olan otoriter bir aile evet. babası deniyor. 1980'lerin bir aile babası yani işte o zaman nasıldı babalar aslında tatlı bir ağırlıkları vardı tatlı bir e, sertlikleri vardı o da biraz e, dönemden kaynaklanan e, böyle aileyi sarıp sarmalama aman aileme bir e, zarar gelmesin diye. Ee, ...öyle bir korumacı tavırları var. Kanat gelme ama hafifte bir evet. otorite var. Tabii. tabii zaten... Çok tanıdık tabii ki. Evet yani, yani benim oynadığım o tipte... ...zaten... ...etrafımdaki babalardı. Yani ben evet. gençken... ...ben o dönemden... ...80 öncesi, 80 işte lise dönemim... ...o babalar... ...işte kendi babam... ...kendi dayım, yandaki komşu... ...falan o babalar zaten onların bir karışımı... ...ve hepsi üç aşağı beş yukarı... ...aynı özellikliydiler. Evet. Ee, oldukça da... ...bu TRT'de... ...yer alıyor 80'ler dizisi... ...ve oldukça da... ...popüler sanıyorum değil mi? Büyük evet, bir popülaritesi evet, var. Evet. Acayip fenomen bir dizi haline dönüştü. Ee, açıkçası ben ilk başta... ...bu kadar olacağını beklemiyordum. Neye yoruyorsunuz peki? Valla ben aslında şuna yoruyorum. Ee, şimdi... Hep 80'ler deyince 12 Eylül öncesi ve 12 Eylül sonrası diye evet. anılıyor. Bir kaos dönemi 80'ler aslında Türkiye açısından. Politik açıdan bir kaos dönemi, ekonomik açıdan bir kaos dönemi. Ee, her şey birbirine girmiş, bir karambol var. Ee, ve hiçbir rahatlık yok halkta. Bir, e, bir şey var. Yani hak rahat değil yüksek ama buna tansiyon. rağmen evet, yüksek tansiyon acayip bir her gün... E, ...onlarca kişiler öldürülüyor. E, boş geçiren gün yoktu yani. Fakat buna rağmen... ...orada... ...insanlık ilişkileri başkaydı. İnsanların kendi aralarındaki... ...ilişkiler başkaydı. E, mahallede, komşuyla, esnafla... E, ...akrabalarla... ...ilişkiler çok başkaydı. Çok daha samimiydi. E, şimdi o samimiyet yok. Bir de... E, 80'deki insanlar daha görgülüydüler. Hı -hı. Çünkü para şımarlıklığı girmemişti daha. Para yoktu zaten. Para yoktu. Aslında biz 80'ler öncesine baktığınız zaman biz e, ona şey diyoruz ama aslında biz komünizmle yönetiliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Türkiye 80'lerde baktığınız zaman komünizme karşı olan ve komünizmle yönetilen tek ülkelerden bir tanesiydi. Çünkü e, kapalı ekonomi ee, yarı resmi devlet ekonomisi, ee, bunlar aslında üç aşağı beş yukarı bir adım sonra komünizm, sosyalizm evet. yani. Sovyet. Evet, tipi. evet yani dolayısıyla e, biz <gülüyor> komik bir ülkeyiz. E, komünizme karşı yaşamımız boyunca mücadele verip komünist sisteme en yakın sistemle yönetildik. E, şimdi e, insanlar çok mutlu değildi ama aralarındaki ilişki çok güzeldi. E, ben Biraz önce bunu hep söylüyorum. Bence bu çok önemli bir yani 1980 ile 2013 arasındaki farkı çok güzel anlatan bir örnek. Biz okula giderken annelerimiz bize eskiden yanımıza yiyecekler verirdi. Hatta yerli malı haftası falan yapılırdı. Şimdi yerli malı haftası yapılamıyor. Yerli mal yok çünkü. Hmm. <gülüyor> Şeyler verilirdi. Yemekler işte. Besi çantası, beslenme çantası. O zamanlar Muz pahalı bir meyveydi. Şimdiki kadar çok pahalı bir meyve değildi muz. Muzu annem benim beslenme çantama koymazdı eğer evde varsa. Çünkü muzu alamayan arkadaşın olabilir derdi. Hı hı. Şimdi 2013'te geldiğimiz nokta evladım onu çıkart da markalı bir tane tişörtüm var onu giy. Mehmet'in oğlu onu giymiş diye artık insanlar birbirlerini parayla dövmeye başladılar. 1980 ile 2010 arasındaki bence en büyük fark bu. Evet cep telefonu modellerinin de her 6 ayda bir değişindiği değiştiği evet. bir dönem. E, benim bir sorum var diziyle Ama ilgili. Ama araya olur. bir şey sokmak tamam. istiyorum ben. Bir anons destek fırsatı, destek fırsatı yaratalım evet. yoksa bu sohbet böyle. <gülüyor> <gülüyor> sürüp gidecek. <gülüyor> Ama onun amacımız biraz da evet. başta çalan telefonların devamını da getirme. Evet. Şimdi tabii herkes sizi dinliyor. O yüzden de konsantrasyon bozulmuş vaziyette <gülüyor> de <muzulmuş gülüyor> de değil mi? De <gülüyor> unutuldu. Evet, destek, destek unutuldu. Destek <gülüyor> unutuldu. Evet. Ee, bir ne çalıyoruz? Ee, ben Şik e, Kore'ye'den bir e, parça metrik sistem isim. E, Evet. Oke okay. ama ona girmeden önce bir de orada e, telefon hattımızı bir evet. sesden söylerseniz efendim açık radyo dinleyici destek projesi özel yayını 10. radyo şenliği dinleyici destek attı 0 212 343 41 41 ya da açık adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz Şimdiden teşekkürler <gülüyor> Açık Radyo'da dinleyici projesi, destek projesi özel yayınında devam ediyoruz. Ee, konuğumuz stüdyo konuğumuz Rasim Öztekin oyuncu ve bence gazeteci. Ee, Islarla sonunda bir gazete <gülüyor> yazdırma <yapmış. gülüyor> evet Böyle bir niyetim açığa çıkmış oluyor. Ve Çin Kore'ye dinlerken ayrıca da Eraslan'ın bir sorusu vardı kalmıştı hatırlıyorsan. Evet <gülüyor> e, bu arada destek telefonları gelmeye başladı. Bunun için de çok çok teşekkür ediyoruz. Rasim Bey dinlerken aynı zamanda destek telefonlarınızla 0212 alan koduyla 343 441 arayarak gerçekleştirdiğiniz telefon için teşekkür ederiz. Aslında bir sorudan öte bir tebrik niteliği taşıyor. 80'lerin dinliyorum. Ya ben e, çok özür dileyerek iyi bir televizyon izleyicisi değilim. Ben daha çok radyo ...dinliyorum. Yani böyle bir alışkanlığım ya var. Özür dilerim, ben de değilim. <gülüyor> Ama denk geldikçe 80'lere bakıyorum. Nihayetinde birlikte çalıştığımız pek çok arkadaşı da... ...görme fırsatı olduğu için de iyi bir şey oluyor. Sanat yönetmeninizi çok merak ediyorum. Çünkü müthiş bir sanat yönetmenliği çalışması olduğunu seziyorum... ...orada anlayabildiğim kadarıyla. Yani ne demek? Şöyle... Şeyin, ...setin, dekor, kostüm... Aksesuar kullanımı ve buradaki seçimler. Hmm. Ee, yani çok sıcaklaştırıyor ve birebir dönemi tuttuğunu düşünüyorum o seçimlerin. Evet çok zor bir dönem aslında. Evet. Ee, eski desen çok eski değil. Yeni desen yeni değil. Çok arada derine arada kalmış, kalmış bir yer. Evet. evet. Ee, dolayısıyla aslında çok da e, sanat yönetmenimiz çok da değişti. Anladım. Birkaç kere değişti. Ondan sonra... E, Şimdi eskiye dönüş oldu. Evet çok zorlanıyorlar. E, fakat gerçekten tebrik ediyorum ben de onları. Ee, çok güzel ve titiz bir çalışma oluyor. Yani zaman zaman biz çekim yaparken ben mesela dalıp gidiyorum. Birdenbire kült avlasını görüyorum. Aa, bizim ev hakkıma geliyor. İşte aynı şeyi yaşıyorum. O yüzden evet. o. oradan evet. birdenbire eve şerit halinde böyle film şeridi gibi bağlanıyorum. Evet. Birdenbire eve bağlanıyorum. Ee, o bakımdan çok çok iyiler. Ben de buradan tebrik ediyorum onları. Gerçekten Teşekkür bir ederim. bellek tazelemesi sağlıyor. Evet. Geçmişimize, geçmişe dair bir bellek tazelemesi sağlıyor. O evet. sanat, sanat grubu hı. hem deko grubu, evet. e, onlar da muhteşem bir muhale yaptılar orada. Yani e, herkes hala oranın bir stüdyo olduğunu inanmıyor. He, e, hangi Evet, hangi mahallede çekiyorsunuz diye özellikle biz diyoruz Kartal'da çekiyoruz. <gülüyor> Kartal'ın hangi sokağı diyorlar? <gülüyor> e, <gülüyor> rada, benim, evet, ben çok ben de çok iyi izleyebilen biri değilim ama gö gördüm tabi. Şeyi soracağım ben de şimdi tiyatroyu demin vizah ederken Rasim Bey şey diyordunuz yani her seferinde yeni bir e, rol yeni bir oyun yeni bir seyirci bu aslında garip bir şekilde radyo içinde geçerli yani radyoyu biz zaten e, bir yerden biraz da aparttığımız bir deyimle anime, manifestomuza filan da ta 1995 yılında daha yayına geçmeden bir zihin tiyatrosu ...oluşturmayı amaçladığımızı yazmıştık... ...hala da manifestomuzda o var... ...bu çok önemli bir kavram... ...çünkü... ...mesela... ...bizim yıllardır devam eden... ...işte 20, 18 yıla varacak... ...açık gazete programımızda... ...bir koridorumuz var hayali... ...yani mevcut bir koridor ama... ...oraya bizi uçak savar topları... falan da yerleştiriyoruz... ...futbol sahaları da yerleştirebildiğimiz oldu... Böyle bir zihin tiyatrosunu gerçekleştirmeye çalıştık. O yüzden de olağanüstü ağırlıkta haberler okumak ve konuşmakla konuşmak zorundayız her gün. Her Allah'ın günü. Buna rağmen de bu oyunu sürdürmenin imkanını verdiği için de radyoda böyle bir Sürekli çocuk kalmamıza imkan veren bir yanı var galiba. Şimdi Tabii. siz söyleyince bunu düşündüm. Biraz. Evet koridoru uçak savarları oraya yerleştirmek, koridora bir top sahasını yerleştirmek kolay değil. Bunu yapmak için baya bir çocuk olmak lazım. <gülüyor> evet yani her seferinde de farklı bir dinleyicimiz. Farklı, Aynı din farklı dinleyici bir de sizin daha başka farklı konu da farklı. Sizde değişebiliyor. Konular da değişiyor. Dolayısıyla farklı konular ve farklı seyirciler. Ee, evet. Dolayısıyla daha da zevkli hale getiriyor aslında işi. Evet. Burada şimdi gelmiş olduğunuz gibi yeni yerimiz de, tophanede Bu evet. sefer de bir avlumuz var. Bakalım oralara neler evet, koyacağız. Bayağı büyük o. <gülüyor> Evcilik oynanabiliyor en azından. Buna evet. şahit oluyoruz gözlerimizle. <gülüyor> e, bu arada bizim e, Mert'le planladığımız bir sürprizimiz var Rasim Bey. Hoşuna gideceğini umuyoruz. Şimdi onu yayınlayalım.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 Radyo ve seslendiren tilbe, evet. tilbe saran. Tilbenin ağzına sağlık. Çok güzel. Bertold Brecht'i de duymak çok güzeldi. Evet ve radyoyu da hakikaten böyle bir küçük kutu ve oyuncak evet. gibi bir şey olarak. Brecht'in de ne kadar çocuk su olduğunuzu ortaya koyan tabii. bir şey değil mi? Bu çok hoş. Yani e, çocuk olmasa daha e, Orta Doğulara kadar gidip de maske arar mı adamı? Yani. <gülüyor> bir alt tarafıma bir yabancılaştırma yapacağım diye <gülüyor> sen git maskeler arar Çinlere Çin'de, binlere gidip Çin'e maçinde evet. Çin ma, e, şey tabi e, baya büyük bir çocuk o da baya büyük bir çocuk e, zaten oyunların da o çocuk kafasıyla yani e, epik tiyatro bayağı çocukcana bir şey yani baktığınız zaman çok çocukça bir şey. Yani birden bir şeyler oynarken bir adam çıkıyor bir şey yapıyor. Hay oyundasınız size hop falan diyor. Yani evet. dolayı oyun oynuyoruz yani anlatıyor aslında. E, çok hoş bir şey. Yani, bunu da yapmak bence bayağı çok... e, ben hep şeyi düşünmüşündür. Bertolt Brecht'in aslında e, Çinim Çinilere falan gitmesine lüzum yoktu. Ee, tabii bilinmediği için bizim geleneksel tiyatroya gelip, evet. geleneksel Türk tiyatrosuna gelmiş olsaydı yabancılaşmanın Allah'ını görürdü. Yani bir e, mesela komik Hasan Efendi çıkmadan önce e, şeyde kuliste teneke e, yuvarlanırmış yuvarlanır. evet. ve e, Hasan Efendi e, çıkmadan önce Hasan Efendi çıkı diye seyirci alkışlamaya başlamış daha tenekeden evet. anlıyor seyirci. Çıkıp o da selamını verip ondan sonra oyuna giriyor. Yani bundan Temennat, büyük yabancılaşma böyle. olabilir mi? Yani <gülüyor> evet. e, şey sırasında da yani oyun sırasında da alkış gelince selam verip Yok, devam ediyor falan kesiyor ya. yani. Tabii, tabii. Tuluat, tabii çok önemli tabii, bir tulaat. muazzam bir gelenek. Tabi yani. muazzam bir gelenek. Turoat'ta da zaten birebir yabancılaşma. Yani Çin maçına kadar gideceğini bir Türkiye burasıymış aslında daha çabuk halledecekmiş <gülüyor> olayı. <gülüyor> evet tabii bu yani bu tiyatroyla radyo arasında da çok ciddi bir enteraksiyon var. Yani bir, o tiyatronun tadını her an en ciddi programda bile e, almak e, mümkün olabiliyor. Ve bu da insanı galiba genç tutuyor. Tabii yani, yani e, şöyle bir şey. E, tiyatro bugün baktığınız zaman e, seyirci açısından kötü bir durumda. Yani. Ben e, ilk tiyatroya başladığımda orta oyuncularda Şahlar Duvurlar'la başladım. Ferhan Şensoy'da. Evet Ferhan başladı. Şensoy'da. Onunla başladım. O zaman orta oyuncuların seyircisi 200 bin kişiydi. Yani e, orta oyuncuların bir 200 bin seyircisi vardı İstanbul'da. Bugün turneler hariç yani. Bugün. Turneler hariç. Yani 1980 İstanbul'undan bahsediyorum. 80 ile 85 arası. E, bugün e, İstanbul'da tiyatro seyircisi 50 bini geçmez. 1980-200 bin. Sırf orta oyuncuların seyircisi kim bilir mesela Deve Kuşu Kabere mi falan neydi kim bilir. Çünkü Deve Kuşu kabare falan bizden daha popüler ve daha çok seyirci yapan bir tiyatroydı. Diğer kapasitesi itibariyle. Tabii kapasitesi itibariyle falan kim bilir onlar ne. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktaya baktığınızda aslında işler arası. Ama ben şuna inanıyorum ki Türkiye'de hiçbir zaman, yani hiçbir zaman Türkiye'de değil dünyada tiyatro hiçbir zaman şey olmayacaktır. Bitmeyecektir. Artık insanlar biraz samimiyete ve doğallığa dönmek istediğinde e, tiyatroyu bulacaklardır diye düşünüyorum. Peki şey Rasim Bey neye yoruyorsunuz bu? 200 bin gibi hakikaten büyük bir astronomik bir de sayılabilecek bir kitleden böyle bir küçülmeye geçmenin sebebi ne olabilir? Ee, kültür yozlaşması. Yani kısaca kültür yozlaşması, erozyonu diyelim. E, artı e, 1980'lerde yine kalmış olan bir e, mozaik vardı İstanbul'da. Neydi o mozaiği oluşturanlar? E, gayrimüslim e, dediğimiz kişilerdi. Ee, yine biraz kalmışlardı onlar. Büyük şeye rağmen 6-7 Tabi tabi ona rağmen e, kalmışları vardı. Benim çok arkadaşlarım vardı. Programlara rağmen evet. Tabi e, onlar bir mozaik oluşturuyordu ve e, biz bir takım şeyleri de onlardan öğrendik. Tiyatroya gitmeyi, baleye gitmeyi, konsere gitmeyi. Onlar e, şey yaptı. E, biz onu geliştirdik. Ee, onlar yavaş yavaş gittiler. Ee, giderek insanlar e, köşe dönmeye çalışmalarına başladılar. Ve e, artık yavaş yavaş manevi şeylere çok da önem verilmiyor diye düşünüyorum. Manevi olarak bir görüntü var. Evet çok maneviyiz çok, ama ben bunların hepsinin altında ekonominin yattığını düşünüyorum. Evet, belki yalnız yani bu tabi çok daha uzun bir tartışmanın şüphesiz konusu ama e, demokratik e, katılımcı demokrasi açısından da sadece seçimden seçime oy vererek değil hatta darbeler dolayısıyla hiç seçimin de söz konusu olmadığı bir otoriter dönemler zincirinden sonra bir miktarda daha katılımcı bir demokrasinin fikir e, özgürlüğünün daha biraz ...genişletilmiş olduğu bir... O, ...gelişme de... ...var gibi geliyor bana Türkiye'de... ...bilmiyorum buna... Yani ben e, Türkiye'de demokrasinin... ...sadece seçimden seçime hatırlandığını düşünüyorum... E, ...onun dışında... E, ...demokratik... ...haklar için... E, ...çok yapılan böyle bir hareket... ...bir... ...katılım yok... Yani geniş bir daha genişletilmiş bir tartışma platformu Tabii, sanki. Aslında çok çok derin bir mevzu. Yani. Evet evet bunu şimdi öyle aklımdan evet. geçen bir konu olarak da şey yaptım. Ee, peki şimdi ben son bir şey söylemek söylediniz Şimdi bakmayın böyle bizim Rasim Bey'le tatlı tatlı sohbet ettiğimizde Rasim Bey'le ben aslında rakibim. Öyle Geçmişe mi? dayanan bir rekabetimiz var. ...o hatırlamıyor olabilir... normaldir dedi... ...şu... E, ...Afif Eccale ödüllerinde... ...biz sizinle aynı... ...ben sizinle aynı kategoride aday gösterildi... ...öyle mi? E, ben Meraki oynuyordum... ...o dönem... E, ...Molyar... Mol, e, mol yerden Ahmet Refik Paşa adaptasyonunu uyarlan, uyarlan, uyarlan, uyarlan. oynuyordum. Size başka bir şeyle aday gösterilmiştiniz. E, e, tabii ki siz aldınız. Zaten adaylar açıklandığı anda sizin isminizi duyuyor olmam beni başka bir şekilde onurlandırıldı. Sizinle adımın orada yan yana sağ yazılıyor pek, olması. Ol, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O şekilde ederim. bir rakip haline getirmişlerdi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yapay bir rekabet aslında. Evet, evet, buna rekabet <gülüyor> denmez <gülüyor> tabii. Ama yani iyi bir şey bu tabii. Zaten bu, e, aday olmak bile yeterli Elbette, bir Elbette tabii ki. Her tabii zaman ki. için. Eğer e, orada beş kişi aday gösteriliyorsa o beş kişi demek en iyileri. E, onların arasından biri seçilecek eninde evet. sonunda yani. Ama e, bence o beş kişi zaten ödülü hak etmiş demektir. Ona takılmadığınızda çok ortada ki hangi oyun olduğunu bile şu anda <gülüyor> <gülüyor> hatırlamıyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey bence. <gülüyor> Hiç yani. <gülüyor> Sen unutmamışsın bak. <gülüyor> evet, içimde bir dert oldu ve size de açıklamadım. Evet geldiği zaman söyleyeceğim. Bunu dedi. <gülüyor> Peki o zaman bir. Bizim için bir şey daha getirmişsiniz Rasim Bey şimdi. Ya evet şöyle bir şey biz 80'ler albümü yaptık. Mint olarak 80'ler albümü yaptık. 80'ler albümü de şu 80 yılındaki o şarkıları ve sevilen o şarkıları topladık ve bizim oyunda oynayan arkadaşlar hepsi birer parça söylediler. E, birebir. E, çok da güzel söylediler. Meğerse bizim içimizde bayağı şarkıcı da varmış. E, çok da güzel söylediler. E, ben e, orada şiir okudum. Şarkı söylemedim. Onun yerine şiir okudum. Ahmet Arif'ten bir şiir okudum. E, alternatifli olarak iki şiir okudum. Hangisi uyarsa onu koyacaktık. Bir tanesini koyduk. E, Ay Karanlık diye. E, onu koyduk. E, bir de bunun dışında e, Akşam e, Erkenler Mapusaniye şiirini e, okumuştum. Ee, onu da size getirdim. İlk olarak burada okunacak. Evet, Belki bu de son olarak size. burada <gülüyor> okunacak. <gülüyor> benim ama, çünkü e, akşam erkeninler mahfushaneyi sayeden çok severek he, e, Benim de, de şimdi siz söyler söylemez daha demin e, hatırladığım bir şeydi. Sürpriz olarak ama getirmiş olmanız e, harika. Çok teşekkür ederiz gerçekten. E, açık Radyo'da böyle bir ilk olması da hoş bir numara yani. He. Değil mi? Evet. Onu evet. yani e, dinlersek koş olur. E, ama dinlemeden önce lütfen bir telefon numaramızı evet, bir kere evet. daha söylersiniz. Evet. E, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. onuncu Radyoşenliği Dinleyici Destek attı 0212 343 41 41 ...ya da açıkradyo.com adresinden... ...destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Evet 0212... ...343-4141'den... ...desteğinizi bekliyoruz. Akşam... ...erken iner mapuzhaneye. Ejderha olsan... ...kar etmez ne kavgada... ...ustalığın ne de... ...çatal yürek civan oluşun. Kar etmez... ...inceden içine dolan... Alıp götüren hasrede Akşam erken iner Mabuzhani İner yedi kol demiri yedi kapıya Birden ağlamaklı olur bahçe Karşıda duvar dibinde Üç dallı gece sefası Üç gök Hercai menekşe Aynı korkunç sevdadadır Gökte bulut Dalda kayısı Başlar koymaya hapislik Karanlık can sıkıntısı Kürdün gelinini söyler Malta'da biri Bense Volta'dayım Ranza dibinde Ve hep olmayacak şeyler kurarım Gülünç, acemi, çocuksu Vurulsam kaybolsam derim Çırılçıplak bir kavgada Erkekçe olsun isterim Dostlukta, düşmanlıkta Hiçbiri olmaz halbuki. Geçer süngüler namlıya, başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti, ilk nefeste yaralanır çıkaram. Bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye biliyorum. Sen de mi diyeceksin? Ama akşam erken iniyorum saniye ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni Rasim Evet Ahmet Arif'ten. Hiçbir yerde yayınlanmamış bir şiirin. Şimdi ilk defa açık. Radyoda duyma fırsatını bize şiiri okuyan Rasim Öztekin konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz valla harika. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim ee, ve 18. yılımız ve 10. destek yılınızı tebrik ediyorum nicelerine diyorum. Çok, çok, çok teşekkürler Rasim Bey, sağ olun. Evet son Tabii. olarak son olarak telefonumuzu söyleyelim evet. ve oradan Gene ayrılalım. Lazım. Ben söyleyeyim. Evet, lütfen, lütfen. evet e, Açık Radyo dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği dinleyici Destek attı. 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Teşekkürler. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 10. Radyo Şenliği